Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayan ve sunan Buğday Ekibi Merhaba, Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programında yine birlikteyiz. Ben Buğday Derneği'nden Oya Ayman. Bu hafta aslında endişe verici bir haberle başlamak istiyoruz. Tabii bu e, kiminizin tabii ki e, haberi olabilir bundan ama bazılarınızın da haberi olmayabilir. 26 Ekim 2009 tarih e, 27388 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren gıda ve yem amaçlı genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünlerin ithalatı, işlenmesi, ihracatı, kontrol ve denetimine dair yönetmeliğin çıktığını bir şekilde öğrendik geçtiğimiz pazartesi günü ve bu aslında Türkiye'de GDO genetiği değiştirilmiş organizmalar konusu uzun zamandır e, tartışılan bir konu yasaklı bir konuydu ama biyogüvenlik yasa tasarısı üzerinde çalışılıyordu ve çeşitli tartışmalar vardı. Aynı zamanda Kartegena Biyogüvenlik Protokolü'ne taraf olmakla Türkiye bu konuyu gündeminde tutuyordu. Aynı zamanda da Türkiye'ye her ne kadar yasak olsa da özellikle hayvan yemleriyle genetiği değiştirilmiş bir takım ürünlerin geldiği konusunda bir takım görüşler vardı ve bir takım yorumlar vardı. Genetiği değiştirilmiş organizmaların insan yaşamı ve sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı, tüketici çıkarları ve çevrenin e, biyolojik çeşitliliğin özellikle korunması e, konusunda olumsuz etkileri var. Ve e, bu konuda da bundan 5 yıl önce 2004 yılında genetiği değiştirilmiş organizmalara hayır platformu kuruldu. O dönemde canavar e, domates balonuyla Türkiye'nin çeşitli yerlerinde geniş bir genetiği değiştirilmiş organizmalara hayır kampanyası yürüttü e, platform. Çok fazla sivil toplum kuruluşunun bileşiminden oluşuyor platform ve şimdi bu yeni yönetmelik nedir? Hangi maddeleri içeriyor ve hayatımıza nasıl bir değişiklik getirecek ve GDO'ya nasıl bakıyor? Bunu konuşmak üzere GDO Hayır Platformu bileşeni Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık konuğumuz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet bu yönetmelikle birlikte ne olacak? Ne değişiyor hayatımızda ve ne, nasıl bir gündem e, e, var yönetmelikte. Şimdi çok güzel bir tarihçe ile başladınız. Ben de biraz unuttuğum <gülüyor> şeyleri de hatırladım tarihte. E, yönetmelik ne getiriyordan e, önce yönetmelik nasıl geldi? İsterseniz ondan da kısaca bahsedelim. Evet aslında biyogüvenlik yasa tasarısı tartışılıyordu değil mi? Yönetmelikten ki. kimsenin haberi yoktu. 2004 yılında kurulan platformumuz meclis gündemine gelmek üzere olan biyogüvenlik yasasıyla ilgili 16 ilde o bahsettiğiniz domates canavar domatesi dolaştırarak yaklaşık 100 bin imza toplamıştı. Çok orijinal maddeleri vardı. Hatırımda kalan en barizlerinden birini söyleyeyim. Çünkü burada değiştirmişler bazı eleştirilerimizi de göz önüne almış. Yapmışlar. İnsan ve hayvan tedavisinde kullanılan e, antibiyotik dirençgeni içeren e, GDO'lu gıdalara da izin veriyordu 2008 yılı sonuna kadar İtalya'ne. E, burada bakıyoruz onu çıkarmış ve 2005 yılında e, meclisteki Tarım Orman Komisyonu milletvekillerine birçok e, bilgi notları gönderdik platform olarak Ziraat Mühendisleri Odası'nda Ankara'da iki kez eğitim e, toplantısı düzenlendi milletvekillerine yönelik olarak. Ve bu işin çok ciddi olduğundan bahiste Tarım Bakanlığına iade edilmişti o taslak o gün. Aradan 4 yıl geçti ee, ve tekrar Tarım Bakanlığı hiç kimsenin görüşünü almadan Türkiye'de ama Arjantin'den 74 sayfalık görüş aldı ki Arjantin dünyada Amerika'dan sonra genetiği değiştirilmiş organizmaları en çok yetiştiren ikinci ülke. Ee, ülkemizde hiçbir e, sivil Toplum Odası kuruluşu, meslek odaları, e, derneklerden görüş almadan e, bir Güne taslak tasarısı hazırlandı ve başbakanlar sunuldu. Bakanların imzasına açıldı. Bilgi edinme hakkı çerçevesinde dahi bu taslağı e, elde edemedik. Biz meclis gündemine inip görmeyi beklerken e, yasayı bir de baktık bir yönetmelik çıktı karşımıza. Evet çok ani oldu gerçekten. E, normalde bir şeyin yasası çıkar. Yasadan sonra bazı <gülüyor> maddeleri yönetmeliğe bırakılır ve bu yönetmelikte de detaylar düzenlenir. Şimdi çıkan yönetmeliğe baktığımızda, Bakıyoruz sizin de belirttiğiniz üzere insan sağlığı, hayvan sağlığı, refahı, tüketici hakları gibi çok güzel şeylerden bahsediyor konulardan. Ama bu yönetmelik hele hele konu G'do olunca onları sağlamakta son derece yetersiz bir yönetmelik. Yani ee, girişte bütün bunları koruyacağına ilişkin bir giriş ve amaç cümlesinden sonra ona aykırı bir takım maddelerden Tabi tabi Tabii tabii tabii. Ee, çünkü, çünkü genetiği değiştirilmiş organizmalar çok hassas bir konudur. Ee, ve işin ilginç tarafı hani yasa çıkarılır yönetmeliği detayları geçer ve maddelerin açıklanmasını sağlar. Bakıyoruz sanki bu yönetmelik bir kanun olmaya çalışmış da <Gülüyor> bazı maddelerine bakıyoruz. Bu e, yönetmelikte yer al hususlar ya da e, bu maddedeki hususlar bakanlık tarafından belirlenir. Yani öyle bir yönetmelik ki bu yönetmeliğe bakıp da Hı, buna göre bu alan düzenlenecek dedirtemiyor kendisinden. Çünkü bakanlığa bırakıyor tekrar e, bazı, fazla. Ba bazı konuları. Hı -hı. Tabii ve bakanlık bir kişinin imzasıyla bu konularda resmi yazı tebliğ gibi şeylerle düzenleme yapacak ve biz bunları takip edemeyeceğiz. Dolayısıyla bu alanı yakın takip etme şansını ortadan kaldıracağız. Evet. Böyle de bir aşma modeliyle oluşturulmuş yönetmelik. Ülkemizde Kartegana Güvenlik Protokolü'ne taraf olan ülkemizde ne yazık ki bunu dillendirdiğimiz halde GDO'lu gıdalar bu ülkeye kimi zaman giriyordu zaman zaman sürekli olmasa da. Fakat biz platform olarak Bunlara ülkemizin ihtiyacı olmadığından bahisle yürüttüğümüz mücadelede e, bir baktık karşımıza yönetmelikte bu ürünlerin meşru kılınması ortaya çıktı. Yani bu da hayvan yemleri üzdü. olarak girmesi meşru kılınıyor. Hem hayvan yemleri Hı -hı. hem insan gıdalarının girmesi meşru kılınıyor. Hı -hı. Bu yüzden de bizi hayal kırıklığına uğratan bir yönetmelik şeklinde e, Hı -hı. ifade edebiliriz Hı -hı. bunu. Yaptığınız basın açıklamasında e, GDO'ya hayır platformu olarak ki buğday da e, dernek olarak evet. platformun bileşenlerinden e, basın açıklamasında Gdo ürünlerin bebekler için yasak olduğundan evet. bahis ediliyor. Evet. E, ve diyorsunuz ki anne ve babalar için serbest bırakılması neden o zaman ve bu ciddi bir tehlike ciddi değil mi toplum kesinlikle, sağlığı için kesinlikle. bu konuda ne düşünüyorsunuz Şimdi yönetmelikte dediğiniz gibi küçük çocuk bebekler ve küçük çocuklar mamaları ve ek besin gıdaları yani bunları bu çocukların bebeklerin yiyeceği gıdalarda yasak diyor e Peki bu kadın bu çocuğu doğurmadan önce 9 aylık bir hamilelik süreci yaşayacak ve bu gıdalarla gdo'larla beslendiği gıdalar bu cenine ya da bebe karnındaki yavruya geçecek. Hadi bu çocuk dünyaya geldi. E, bunların besinlerinde yasak. Peki bu anne hala GDO'lu gıdalar tüketiyorsa ki buna serbest e, sütüyle Sütünden o çocuğa geçir. geçecek. Böyle e, garip bir durum var. Şimdi... O zaman eğer, gelişi güzel hazırlanmış şimdi, bir yönetmelik mi söz konusu yoksa bilhassa mı böyle yapılmış sizce? Cici gösterilmeye <gülüyor> çalışılmış. Yani aa ne kadar cici çocukları koruyacağız. E, annesine babasını korumadın o çocuk ortada kalıp ne olacak? Eğer bir gıda GDO'lu gıda zararlı diye çocuğa yedirilmiyorsa ki korumak için yedirilmiyor demek ki GDO'lu gıdalar zararlı bu yönetmeli onu kabul ediyor. Peki zararlı bir şeyi anne babasına bana neden yediriyor? E, bana yediriyor zararsızsa çocuğa niye yedirmiyor, yedirmiyor o zaman? O da yesin neden yedirmiyor? Bakın bir gıdada bir risk varsa bir tehlike varsa bırakın bebek ya da büyük gıda maddesi yapılmasını kedi köpek maması bile yapılması sakıncalıdır. KGDO'lu ürünlerin insan sağlığına etkileri henüz olarak tam olarak kanıtlanmış değil. Yani Fareler. aksi kanıtlanmadıkça bildiğim kadarıyla aslında bir ürünün piyasaya sürülmesi doğru değil. İlaçlarda Şöyle. bile bir takım Tabii. deney süreli süre, test süreleri var. E, GDO'da böyle bir test süresi yok. Biraz denek Aynen. olarak mı acaba kullanılıyor? E, gıdalar üretildiklerinde suçludur. Suçsuzluğu ispat edildikten sonra piyasaya sürülür. Bakın buna taraf bir profesör yayın organlarında geçen izlediğimde ne diyor? E, efendim bunlar 10 milyon dolar hazır, harcanıyor tohumunu üretmek için e, ve... E, testleri içinde 40 milyon dolar harcanıyor. Bunları bir an önce piyasaya sürüp o parayı geri kazanmak lazım. Şimdi bakın hep o biyoteknoloji, bu GDO'ları üreten biyoteknoloji firmalarının denemeleri çok mükemmel çıkıyor sonuçları. Harika, hiç tereddüt edecek bir şey yok. Fakat devlet üniversiteleri ve bakanlıkların talimatıyla yapılan e, enstitü ve üniversite raporlarına bakıyoruz. Hayvan denekler üzerindeki sonuçları son derece yıkıcı. Çok çok kısa bahsetmek gerekirse e, fareler üzerinde yapılan son zaman 2008'in sonunda yapılmış Viyano Üniversitesi'nin e, deneme sonuçları e, İtalya'da bir devlet enstitüsünün sonuçlarında farelerin kan yapısında bozulma sinir sistemlerinde e, bozulma e, sindirim sisteminde yine bozulma bağışıklık sisteminde çökme tüm iç organlarda tahribat ve e, en önemli ve düşündüğümüz Öldüreceklerinden bir tanesi de 3. 4. nesillerinde farelerin e, üreme yeteneğinin yok olması gibi bir durumla karşı karşıyayız. Hani denek miyiz değil miyiz e, bunu çok iyi düşünerek fareler üzerindeki etkilerini çok iyi düşünerek aklımızı başımıza almamız gerekiyor. GDO'lu ürünleri serbest bırakan ithalatını serbest bırakan yönetmelikle ilgili Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atılık'la konuşmaya devam ediyoruz. Ahmet Bey peki aslında bu yeni çıkan yönetmenlik GEDEO'lu ürünlerin ithalatını serbest bırakıyor. Tohumların e, ithalatını yasaklıyor. E, dolayısıyla GEDEO'lu ürün yetiştirmek yasak Türkiye'de hala. Fakat o noktada bir evet, şey söyleyeyim o, evet. de sorunuz ondan Lütfen. sonra devam ettirin. Belki de söyleyeceğim şey mi soracaksınız bilmiyorum <gülüyor> ama unutmadan söyleyeyim diye girdim. Şimdi ülkemizde örgütlenmiş, örgütlendirtilmiş bu konuda birkaç çiftçi var. Bu ürünler ülkemize giriyorlar GDO'lu ürünler. Ben çiftçi olarak GDO'lu tohumla bu ürünleri üretmek istiyorum diye konuşturtulan birkaç çiftçi var. Hı. ve şimdi bu gdo'lu ürünlerin ve yemlerin de dahil bu yönetmelik ona da izin veriyor. Ülkemize girmesi, bu işi girmesini bu yönetmelik meşrulaştırmış vaziyette. Ve bundan sonraki Adem olarak girmesini, değil mi? Tohum yem, olarak girmesini. yem ve gıda olarak. Hı, hı. E, ve gıda olarak girmesini meşrulaştırmış vaziyette. Dediğiniz gibi genetiği değiştirilmiş tohumla üretim yapılması ülkemizde yasak ama bu meşruluk sağlandıktan sonra hani yasası yok yönetmeliği evet. çıktı diyoruz ya. Bu meşruluk sağlandıktan sonra yem giriyor, gıdalar giriyor. E şimdi çiftçileri birileri e, örgüt diyecek, diyecekler ki bunu meşru bıraktın. E Niye biz kendimiz üretmiyoruz da dışarı para ödeyip de getirtiyoruz diye. Ve bunun lobisi ve baskısı başlayacak ülkemizde. Ve bunun sonucunda da işte yasa. Çıkmadı dediğimiz yasa o safhada sanırım önümüze gelecek. Hem tohumu düzenleyecek hem de gıdaları Türkiye pazar GDO'lar cirit atan bir konuma gelecek evet. ülkemiz. E, GDO'lu tohumların ya da GDO'lu üretiminin e, çiftçi için nasıl bir bağımlılık yarattığı konusuna gelmeden önce başka bir şey sormak istiyorum. Bunlar e, bu ürünler tohum olarak değil yem olarak gelse dahi bunları alıp tohum olarak birileri ekebilir. Bunun denetimi yapılacak mı? Yani bir, bir ha, şekilde. O denetim konusu çok e Nereden bileceğiz biz e, o yem gelen olanın tehum olarak ekilmediğini? Çok esprili bir konu bu denetim konusu çünkü e, Tarım Bakanlığı Müsteşarı'nın dedikleri ve bu e, yönetmelikte yazanlar birbirinin tam tersi şeyler. Çünkü bu yönetmeliğe bakıyorsunuz çok ciddi bir konunun bir yönetmeliği, çok eksikleri var, çok abes tarafları var ve çok sıkı denetimlerden bahsediyor. E, niye böyle hassas bir konuyu tabii çok sıkı denetim yazacaksınız ki işte, Ha iyi hiç olmazsa denetlenecek diye su serpilsin birilerinin işine. Bu ülkenin Tarım Bakanlığı müsteşarı, Tarım Bakanlığı'nın en üst bürokratı Sayın Vedat Mir Mahmutoğulları yaklaşık iki ay önce televizyonda canlı yayında e, elinde 5000 gıda denetmeninin olduğunu ve yetmediğini laikiyle bu işin denetimini yapamadığını, normal gıdaların denetimini yapamadığının serzenişinde bulunuyor idi. Kendi bulunduğu bakanlık bu işi yapamıyor diye canlı yayında kendisi söylüyordu. E, bakıyoruz. Çok daha hassas, çok daha ileri teknoloji isteyen, çevre üzerinde yıkıcı etkisi olan biyoçeşitliliği bitiren fareler üzerinde neleri yaptığını e, açıkladığımız ki bebekler yemeyeceği de konuştuk. Yaptığımız platform olarak yaptığımız analizlerde biz bebek mamalarında da GDO bulduk. O da ayrı bir konu. Evet. E, hatta müsteşar işlenmiş gıdalarda GDO materyal kullanılmıyor dediğinde telefonla bağlanıp kendisine bunu da söyledik bebek mamasında dahi tespit ettiğimizi e, denetimlerin bu serzenişlerden de kaynaklı yeterince yapılamayacağı çok açık. Çok. Şimdi de yaşadığımız örneği hemen hatırlayalım. Armut'ta amitras tarım ilacı evet, kalıntısı geri döndü Almanya'da. Almanya'da olması gereken limitin 1500 kat üstü olarak hem de tespit edildi. Yahu Almanya Amitraz'ı yasaklamış bir ülke sen Amitraz'ı yasaklamış bir ülkeye Amitraz'da armut gönderiyorsun kalıntısı olan armut gönderiyorsun ve limitin 1500 kat üstünde e sen daha bunun analizini yapamamışsın kontrolünü denetimini yapamamışsın ki bu çok normal ve basit bir işlemdir tüm laboratuvarları bu analizi yapar GDO analizini yapan sadece iki laboratuvar vardır hiçbir gümrük kapısında da GDO analizi yapan bir tane laboratuvar yoktur. Hangi sıkı denetimle neyi denet diyeceksin? Yem maddeleri dediniz. Yem Hı -hı. bu ülkeye girecek. E, bu yem maddeleri aynı zamanda tohumluk olarak kullanılabilen materyaller. Evet. Mısır ve soyalar. E, şimdi çiftçi yem diye alıp bunun ekmeyeceğinin garantisine başında mı duracaksın? <gülüyor> ha yazmış oraya. Başka amaçta amacı dışında kullanılamaz. E, her çiftçinin, her hayvancılık yapan kişinin başına... Ki ilaçları nasıl amacı dışında kullanıldığını, kullanıldığını hepimiz biliyoruz. yaşadık evet, işte evet. örneklerini veriyoruz. E bunları taşırken traktörün remorkundan yol kenarlarına döküldüğünde e, bu dökülen toprakta ıslanıp yeşerip e, büyüdüğünde tozlaşma yoluyla kendi türlerinin e, genetiğini değiştirme özellikleri var ve bu biyoçeşitliliğin bitmesi demek. Evet. Dolayısıyla o kadar hassas bir konu ki bu kadar serzenişte bulunan bir Tarım Bakanlığı Müsteşarının o Tarım bakanlığıyla ve o kendisiyle bu konunun altından kalkması mümkün değil. Evet. E, sonuç olarak çelişkilerle dolu bir yönetmenlik diyebiliriz evet. ve e, aslında enteresan bir madde daha var ki bence bu e, Allah yani iyi ki bazı ürünlerin üzerinde GDOsuzdur etiketi görüyoruz diye biz seviniyorduk kullanıcı olarak. Ama bu yönetmelikte getirilen düzenlemeyle artık GDO'suz ürünlerin etiketinde ürünün GDO'suz olduğuna dair ifadelerin bulunması da yasaklandı. Evet. Neden yapmış olabilirler? Bakın neden bu mevzuatla bu yönetmelikte GDO'suzdur, GDO bulunmamaktadırı yasaklıyor. Böyle bir saçmalık neden yapıyor onu da anlatayım size. Çok ilginç. Amerika'da süt üreticisi bir firma. Ürünün üzerine GDO içermemektedir yazıyor. Çünkü GDO ile üretilen sütlerde e, mastitis dediğimiz meme ucu iltihabını inekte önlemek için sürekli antibiyotik kullanılır. E, GDO'lu süt üretiminde antibiyotik içersiniz sütle birlikte. O da vücut direncinizi arttırır. E, hastalıklarda antibiyotiğe direnç ve Tedavisine cevap vermediğinizden de yaşamınızı kaybedebilirsiniz ki bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde on binlerce kişi bu yüzden ölmektedir. Ee, GDO'suz üreten vatandaş GDO'suz yazıyor. Hemen GDO'lu üreten şirket dava açıyor. Benim ticari kazancımı engelliyor. Benim satışlarımı düşürüyor. Yazmasın efendim diye. Ve tazminat davasını kazanıyor. Ticareti bozduğundan dolayı. Aha. Ve Amerikan hükümeti üzerinde korkunç bir lobi faaliyeti yapıyor ki GDO'suz yazılmasın. Hatta GDO'lu da yazılmasın. İki ürün yan yana satılsın rafta diye. Bizim ülkemizde bu mücadeleler, bu baskılar dahi görmedik yaşanmadan diyeceğiz herhalde yaşanmış ki yaşanmadan direkt hiçbir direnç göstermeden yönetmeliğe GDO'suz yazma GDO'suzdur demek yasaktır hükmünün girmesi çok büyük bir bağımlılık etki birilerinin dümeninde bu yönetmeliğin çıktığının evet. en belirgin göstergelerinden biridir Evet gerçekten endişe verici diye başladık programa endişelerimiz daha da arttı ve GDO e, her platformu olarak e, nasıl bir yol haritası ve ne yapmayı e, düşünüyoruz diyeyim. <gülüyor> evet ne yapmayı düşünüyoruz? GDO'ya hayır platformu e, geçmişte olduğu gibi bu e, seferde kanununun çıkacağını düşünerek e, vatandaşlarımızı bilgilendirmeye başlamıştı. İmzalar toplamaya başlamıştı. Ama bir vücut çalımıyla hükümet tepkileri de kendine çekmemek için Tarım Bakanlığı'na bir yönetmelik çıkarttırı verdi. Ve hiçbir görüş alınmadan bunlar yapıldı. En acı tarafı da bu. GDO'ya hayır platformu görüş sunamadı ve halkımızın, hayvanlarımızın Çevremizin hani tüketici çıkarları diyor, tüketicilerimizin hiçbir çıkarına olmayan ve onların tam aleyhine doğacak, sonuçlar doğaracak bu yönetmeliği yok etmek, GDO'ları coğrafyamızdan konmak ve sofralarımıza getirtmemek üzere sokaklarda, okullarda, iş yerlerinde ulaşabildiği tüm vatandaşlara ulaşarak G dolu gıda tüketmek istemediğimizi, bu ürünlerimizi masalarımızda istemediğimizi belirtir, tarım il müdürlüklerine, ilçe müdürlüklerine, tarım bakanlıklarına e, o, yazılı taleplerini belirtecektir ve buna Cuma günü yani bugün e, şubemiz tarım bakanlığına Fakslar yağdırarak, ilgili daire başkanlıklarına fakslar yağdırarak o fakslardan kağıtları çektirtene kadar yılmadan, usanmadan, haftalarca, aylarca, yıllarca faks çekecektir. Evet, o zaman sağlığını düşünen ya da geleceğini düşünen, biyolojik çeşitliğinizi düşünen herkesi bu duyarlılığa davet ediyoruz. Kesinlikle. Bir web sayfası verebilir misiniz platformla ilgili bilgi almak isteyen insanlar için? platformumuzun web sayfası gdohp yani Gdo'ya Hayır platformunun baş harfleri.blogspot.com Bir de bin bir, bir tohum Pardon bir tohum bin yaşam noktaorg adreslerinden platformumuza ulaşabilirler Evet tekrar edeyim çift ve çift ve çift ve GdoHP ve bir tohum1000.com adresinden eee adresinden e, bilgi alabilirler. Aynı şekilde eee bugui.org adresinden de gelişmeleri takip edebilirsiniz. E, evet eee GDO konusu gerçekten gündemde ve gıdamıza ve gıdamızın geleceğine, kendi geleceğimize sahip çıkmak için bilgilenin ve katılın ve tepki verin. İyi haftalar, iyi hafta sonları dilemeden önce sizi her cumartesi olduğu gibi yarın da Şişli'de kurulan %100 ekolojik pazara sağlıklı beslenme beslenmek üzere alışveriş yapmak için davet ediyoruz. Hoşçakalın. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayan ve sunan Buğday Ekibi Bu program Açık Radyo dinleyicisi Nur Deliş Ottoman tarafından destek